Değerli ve min ve min ve illallah ve ve kardeşlerim sohbetimizin mevzusu davetçide bulunması gereken vasıflar ve özellikler. Davetçide bulunması gereken vasıflar ve özellikler. Şöyle bir sor sorarak başlayalım inşallah konuya. Her inanan Müslüman davetçi midir? Her Müslüman davetçi midir? Her insan davetçi midir? Tirmizi de gelen bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her mümin kendisine iki tane müşavir edinir, danışman edilir. Bu danışmanlardan birisi onu kötülüklerden korur, diğeri de dünya işlerinde onu doğru hareket etmesini sağlar. Onun için her insan kendisine iki tane danışman, müşavir edinir. Danışman ve müşavir edilmeyen her insan muhakkak ki eksiktir. Bu insanın ilmi durumu, kapasitesi ne olursa olsun hatta bir peygamber dahi olsa mutlaka kendisine danışman, müşavir edilmelidir. Bunu edilmediği takdirde o insan muhakkak ki ya yarım insan ya da eksik olan bir insandır. Arun-i diyor ki üç kısım insan vardır. Tam insan, yarım insan, hiçbir şey insan. Tam insan kendi bilgin olduğu halde, bilgili olduğu halde Müminlerin bilgisinden de faydalanır. Bu tam bir insan. Onlarla istişare eder, müşavir edinir, dertleşir, sorar, kendi bilginini, bildiğini onlarla paylaşır. Hem onlar onun destekçisi olur, hem de fitneye düştüğünde onun koruyucusu olurlar. Bu tam bir insan. Yarım insan kendisi bilgindir. İnsanların bilgisinden faydalanmaz. Şeytan onu kibirlendirerek, ben ondan daha çok biliyorum düşüncesiyle başkalarının bilgisinden faydalandırmaz. Bu da yarın bir insan. Onun diyor tehlikeye düşmemesi an meselesidir. Ne kadar bilgin olursa olsun her an tehlikeye düşebilir. Bundan dolayı Musa aleyhisselam, ey Rabbim kardeşim Harun'u bana müşavir edin, danışman et. Onun dili iyi, fasihtir, onu bana yardımcı kılıyor görüldüğü gibi bir peygamber dahi olsa ilmi durumu nasıl olursa olsun yaş itibariyle tecrübesi ne olursa olsun mutlaka kendisinin de faydalanması, derkleşmesi istişare etmesi gereken insan vardır. Hiçbir şey insan ne kendisi bilir ne de bir başkasından faydalanır. Bu da hiçbir şey olan insan. Bu şeytan için iyi bir oyunçak dini kılıç gönlü sıkıntı ve keder doludur diyor. O hiçbir şey insanın şeytanın oyuncağı olabileceği, şeytanın kullanabileceğini artı dilinin kılıç olacağını, yani çok serttir, dili kılıç gibidir. Her an insanları kırıp döker. Her an bir taşkınlık yapar. Ve bu insan sürekli hüzün ve keder içerisinde olur. Sebebini de neden sıkıldığını, niye bu kadar telaşlı olduğunu da bilmez. Bu da hiçbir insan, hiçbir şey olan insan ilimle meşgul olmaz, ilfanla meşgul olmaz, insanlardan da faydalanmaz. Bu insanda Allah muhafaza her an tehlikeye düşebilir. Onun için ilim kişiyi belalardan, musibetlerden koruyan en büyük kalkan. İlim Allah'ı birlemede en güzel yol. Onun için her insan hem davet olunan hem davet edendir. Yani her insan istisnasız hem davet eder. Fark bazı yerlerde susması onun davetidir. Hem davet eder hem de sürekli kendisi kendisinin hatalarından kendisini koruyacak bir Müslümana kendisini açar, ondan sürekli nasihat ister. İşte bu Allah'ın izniyle kolay kolay tehlikelere düşmeyen, şeytanın oyuncağı olmayan ve günahlarda bile bile ısrar, ısrar etmeyen müminin vasıflarıdır. Değerli kardeşlerim, bizler her ne kadar da üstün meziyetlerde davetçi olmasak da buna rağmen ilmimizin kısıtlı olması davet ve emri bir maruf neyi anil münkerde anlatmada eksiklerimizde olsa buna rağmen kişi Yaşadığını, inandığını anlatmak ve davet etmek zorunda. Bunu yaparken de tas tabak kırmadan, insanlara yanlış anlaştırmadan, öncelikli yapması gereken şeyi bırakıp en son yapacağı şeylerden korunması için her insan hem davetçidir hem de davet olunandır. Her insan hem davetçidir hem de davet olunandır. Onun için Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Sahih-i Buhari'den "Benden velev ki bir ayet, velev ki bir hadis duyul. Duyduğu şekilde nakledenin Allah yüzünü ak etsin." diyor. Bu ayeti biraz daha diğer hadisi şey bu hadisi şerifi diğer hadislerle biraz daha anlamaya çalıştığımızda <gülüyor> o nakledeceği, anlatacağı şeyi çok iyi bilmesi onun davet etme zorunluluğuna iter. Yani anlatacağın, davet edeceğin şeyi bilme, anlatmanı gerektirir. Bunları yaparken de işte biz burada 6 madde üzerinde duracağız. İnşallah bunlara dikkat edersek çok fazla sorun yaşamayacağız. Topluma meramımızı iyi anlatacağız. Onlarla çok fazla ee, sorun yaşamayacağız. Değerli kardeşlerim, bazen çok faziletli, hayır gördüğümüz bir şey bile bizim azabımıza ve ateşimize sebep olabilir. Bilindiği üzere adamın birisi cihat emrolunduğu halde savaşa çıkmaz. Şimdi bu hadise göre bazen senin hayır görüp yanlış başladığın şeyler senin azabına sebep olabileceği şu hadis şerifle anlayalım. Adam cihada çıkmaz. Eşveri bunun cihada çıkmamasını çok kınallar bundan yüz çevirirler adam onurunu ve izzetini korumak için cihada çıkmak zorunda kalır ve bu adam cihada çıktığında da ordunun en önünde yer alır ordunun en ön tarafında yer alır ve onurunu korumak için Müslüman ordusunun önünde durur bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh der ki fırının kızlarına an. Yani iki düşmanın hak üzere olanla küfür üzere, şeytan ve ifsat üzere olanlar bir tarafta savaş başlar. Bu adam en önde savaşır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a adamın durumu anlatılınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o adam ateşte eder. Sahabe eder. Böyle savaşırken ordunun önünde durarken düşmana sırtını dönmezken yani fırının kızdığı en öfkeli ve adaletli bir şekilde düşmana saldırırken bu insan nasıl olur? Allah'ın amel ve ibadet olarak en yüksek makam ve mevki dediği kıtal mevkii'ne katılmışken bu insan nasıl ateşli olur? Sahabe tahcup eder. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğinden dolayı bu şahısı takip etmeye başlar. Adam çok ağır yaralanır. Yaralarına dayanamaz, bir tarafta oturur, kılıcı göğsüne dayar, kılıcın üzerine düşer, kılıcın ucu sırtından çıkar. Adama vardığında onu tutmak için der ki ben Allah için savaşmadım, ben onurum ve izzetin için savaştım der. Bunun için değerli kardeşlerim Allah korusun, onuru ve izzeti için savaşa katılıyor, kendince onuru ve izzeti için canından oluyor. Ve adam koşup geliyor Allah'ın sonuna, Rabbin seni doğurmadı diyor. Bundan dolayı önce anlatırken, anlatma ihtiyacı hissederken, rüyadan, gösterişten, bak ben de biliyorum, ben de anlıyorum, bak ben de bunları bunları da biliyorum gibi şeytanın ifsat yönüne dikkat ederek, Allah'ın rızası için niyetimizi iyi tespit ederek, Allah için atmam, anlatmam gerekiyor. Allah'ın dinine hizmet etmem gerekiyor, bu sorumluluğumu üzerinden kaldırmam gerekiyor. Değilse Allah'tan bela gelir, düşüncesini oluşturarak anlatmak gerekiyor. Veya oradaki daha iyi anlatabilecek bir kardeşe müsaade etmek gerekiyor. Çünkü hadisi şerifte her herhangi bir mümin bir şey yapmaya niyetlenir de yapamazsa onu yapanların ecrini o da taslamamadır diyor. Onun için değerli kardeşlerim, bizler anlatırken, davet ederken, emri bir maruf neyi anil münker yaparken dikkat edeceğimiz kural ve kaideler. Hikmetli bir Müslüman'da bulunması gereken vasflar. Kendisi davet ettiği konuyu iyi bilen olmalı. Değerli kardeşlerim, davet ettiğin konu başlık olarak hak. Bunu iyi bilmezsem, bunu ispat eder durumda olmazsan, göz boyamayla delili birbirine karıştırırsan, hak olan, üstün olan bir amel, bir cüz, bir inanç, senin ispat edemediğinden dolayı, Allah korusun, ifsat olunur, göz boyamayla delil birbirine karıştırılır, bundan dolayı her hikmetli Müslüman, anlatacağı mevzuyu, Mahlukatın sözüyle değil, Allah'ın sözüyle, göz boyamayla değil, hakla, delille anlatmalı. Hebeva arzuyla değil, delille anlatmalı, ispat eder durumda olmalı. Bunun için Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira göz, kulak ve bütün azalar bundan sorumludur. Değerli kardeşlerim. Dediğimiz gibi bazen siz emri bir maruf ne yani münker görevini yapayım derseniz düşünürüz. Bilmeden, ispat etmeden anlatırız. Anlatırken dilimiz, yönelirken bütün uzvumuz Allah katında sorumlu olur. Ve Allah'ın da buyurduğu gibi İsra suresi 36. ayette zira bilmediğin bir şeyin peşine düşme. Zira göz göz Kulak ve bütün azalar bundan sorumlu tutulur diyor. Onun için anlatacağın şeyi çok iyi bilmelisin, ispat eder durumda olmalısın. Göz boyamayla yaldızlı ve tılısımlı sözler yerine nasıl ve delili tercih etmelisin. Çünkü Araf suresi 3. ayette Rabbimiz, Rabbimizden size indirilene uyun diyor. Ondan başka şeylere uyarak dost edilmeyin Rabbin Rabbinden sana indirilene uymalısın. Rabbinin sana indirdiğini anlatmalısın. Onun için de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a sana Rabbinin vahyettiğini anlat. Rabbinden sana indirilene davet etler. Onun için peygambere bile Rabbinden indirilene davet et diye Rabbi tarafından uyarılır. Ve ki işte bu benim yolumdur. Bana bana tabi buna tabi olanlardan başkası Tabi olmaz. Basiretli yol budur. Allah'a davet ediyorum. Basiretle, hikmetle ve bana tabi olmakla davet ediyorum. Eğer bana davet ederseniz, davetime icabet ederseniz kurtuluşa erenlerden olursunuz. Şeytan davet ettiğiniz şeylerde sizden hiçbir ifsadı olamaz. Eğer hebeva arzusuna uyarak davet ederseniz muhakkak ki şeytan ona onu ifsat etmiştir diyor. Daha bırakın siz davet ettiğiniz insanı kurtarmayı, ona hakkı ulaştırmayı zaten kendimiz ifsat olmuşuzdur. Çünkü hebeva arzumuza göre anlatırız, Allah korusun hem saparız hem de sattırız. Demek ki basiretli bir davetçide bulunması gereken özelliklerden birisi hayırlı ve salih niyeti olacak. İkincisi de davet ettiği mevzuyu iyi bilecek. Ancak Allah'tan indirilene davet edecek. Bu da onun şeytanın ona ifsatına, sultasına fırsat vermeden. Evet, davetçi ilmiyle amil olacak. Davetçi davet ettiği, anlattığı şeyler amel edecek değerli kardeşlerim biz kalkıp bilgisayarın internetin kötülüğünü anlatırsak internetin başından kalkmazsak televizyonun kötülüğünü ve ifsat yönünü anlatırsak onun başından kalkmazsak gücümüz yettiği halde nafile ibadetleri anlatırsak biz amel etmezsek haramlardan sakındırırsak kendimiz kaçmazsak acaba Rabbimizi nasıl celallandırırız nasıl gazaplandırırız ey iman ederler neden yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeye sebeptir. Subhanallah. Bakın davet görevimizi yapıyoruz. İnsanlara iyiliği anlatıp kötülükten sakındırıyoruz. Ama bunu yaparken yaptığımız, davet ettiğimiz anlattığımız şeyi yaşamadığımızdan dolayı Allah'ı öfkelendiriyoruz. Güya zaman harcıyoruz güya anlattığımız insanlara izzet ve ikramda bulunuyoruz, güya nasihat ediyoruz, güya ifsattan, fuhşiyattan koruyoruz ama anlattığımız şeyleri yerine getirmediğimizden dolayı muhakkak ki bu Allah katında büyük bir gazaptır, gazaba dönüşmüştür. Yani emri bir maruf yapacaksın ama Allah'ı gazatlandıracaksın. Sebebi, kendi davet Anlattığın şeyi yapmamandan dolayıdır ve Allahu Azza ve Celle onun sözünü tesirli yüzünü nurlu kılmaz diyor onun tesirinde anlatırız anlatırız hiç tersik olmaz nedenmiş kardeşlerim anlattığımız davet ettiğimiz nasihat ettiğimiz hak olan şeylerle hak olan şeylerle amel etmiyoruz bundan dolayı da hem Allah'ı kazatmandırıyoruz hem anlattığımız insana tesirli olmuyoruz. Yüzümüze nuru, dilimize de onun yumuşaklığı, tatlılığı sunmuyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam oysa ki bizim için şöyle diyor. Müminin misaliyle facirin, günahkarın misali şu misal gibidir diyor. Müminin misali tatlı bir meyve veya koku müminle beraber olan bir kişinin kokuya benzer diyor. Mis, amber ve güzel kokuya. Yani. Şimdi şöyle düşünün. Bir çantayla adamın birisi koku satıyor. Siz o kokucunun yanına vardığınızda o kokulan sizin üzerinize siner mi? Evet. İşte müminin misali bunun gibi. Çevresine güzel koku dağıtan, tatlı meyve dağıtan gibi olmakla beraber sen tatlı meyve dağıtırken Allah'ı gazatlandırıyorsun. Sebep? Davet ettiğinizde Dağıttığın tatlı meyvelerine sen amel etmiyorsun. Bundan dolayı da Allahu azze ve celle sana gazaplanıyor. Senin için cennete, cennete giden yol olan emri bir maluf ne yani mülket Allah korusun cehennemin kapılarını açan bir yol oluyor değerli kardeşim. Onun için Allah rızası için hepimiz ben anlattığım nasihat ettiğim şeylerle ne kadar yaşıyorum? Ne kadar amel ediyorum? Ne kadar ibadet ediyorum? Ne kadar nafile ibadetler yapıyorum Allah'ın sevgisini kazanmak için? Ve bunu yaptıktan sonra da ne yapar mümin anlatır. Siz kitabı okuyup dururken insanlara bunu anlatırken kendinizi unuttunuz mu? Subhanallah. Siz kitabı okuyup dururken insanlara iyiliği emredip Değerli kardeşler, önce kendi nefsim. İnsanlara sabrı tavsiye ederken ne kadar sabırlı olabiliyorum? İnsanlara iyiliği emrederken kendim ne kadar iyilik yapıyorum? İnsanlara yumuşak davranmayı emrederken kendim ne kadar yumuşak davranıyorum? İnsanları haramdan korunmaya çalışırken kendim ne kadar haramlardan sakınıyorum? İnsanların olmadığı yerde haramlardan ne kadar sakınıyorum? İnsanlara şeytanın günde defalarca insana vesvese verdiğini, bu vesveseden müminin hemen Allah'a sığınması gerektiğini emrederken kendi ne kadar Allah'a sığınıyorum şeytanın şerrinden. İnsanlara Allah'ın zikriyle dilinizi ıslak tutunu emrederken dilinizi ne kadar Allah'ın zikriyle ıslak tutuyoruz? Veya trafikte yürürken giderken arabayla ne kadar öfkeleniyoruz? Allah Resulü aleyhisselam buyuruyor ki, siz iki şeye garanti verin, ben de size cenneti garanti vereyim. İki dudağınızın arası biriniz, iki bacağınızın arasına diyor, garanti verin, ben de size cenneti garanti vereyim. Onun için Rabbinin burada buyurduğu gibi, siz insanlara emri bir maruf neyani münker yaparken, Allah'ın kelamını okurken kendinizi nasıl unutuyorsunuz? Değerli kardeşler, gerçekten tefekkür ederim. Biz insanlara bunu yaparken biz ne kadar amel ediyoruz, ne kadar ibadet ediyoruz, ne kadar günahlardan korunmanın yollarını arıyoruz. Gereksiz olduğu halde şeytanların ifsat ettiği panayırları, pazarları, efendim toplu park yerlerini ne kadar terk ediyoruz? Şöyle hepimiz kendi kendimize düşünelim. Zeyd oğlu Hüsema radıyallahu anhsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü bir adam getirilir Ateşe atılır Daha sonra Bağır sarkları diyor Bir adam getiriliyor Ateşe atılıyor Zeyd radiyallahu anh anlatıyor Bu diyor bağır sarkları e, Hayvanla Gem sürerken Köyde yaşayan kardeşlerimiz bilir Otu sapı dökerler Öküz koşarlar ve ona gem vururlar... O harmanda dönüp durur... O sapı toz haline getirir... Ee, Rabbimiz... Mülk süresinde de bundan bahseder... Amel etmeyenlerin konumu olarak... Ondan da bahseder... Ve burada der ki... O adamın bağırsakları yayılır... O gem onun üzerinde dönüp durur... Bunun üzerine... Cennet ehlinden bir kısım insan... Ona derler ki... Ey adam... Senin anlatmanla biz cenneti kazandık. Senin iyiliği emredip füfülükten sakındırmanla biz cennete girdik. Biz şimdi cennetteyken senin bu azabın nedir der. Bakın dedim ya sen Allah'a yaklaşmayı umduğun bir şey yanlış yaklaşma aracına binersen cennet yerine cehennem Allah'a yaklaşma yerine şeytanın ifsadını Allah korusun. O adam şöyle der. Ben size iyiliği emredip kötülükten sakındırırdım. Fakat kendim iyilik yapıp kötülükten sakınmazdım. Ben size iyiliği emrederdim, kendim iyilik yapmazdım. Ben sizi kötülükten sakındırırdım ve kendim kötülükten sakınmazdım. Değerli kardeşlerim, anlatacağımız, yakaladığımız insana, ulan kaçırmayayım anlatayım kitap sünneti dediğimiz insana anlattığımız hükümleri ne kadar yaşıyoruz? Kendimizi edeplendirmeden, ahlakımızı düzeltmeden, Rabbimizle barışık olmadan, insanların bakış açısından kurtulmadan, bütün hayatımızı onun rızasına göre tanzim etmeden yaptığımız şeyler, güya Allah'a yaklaşmak için yaptığımız şeyler Allah muhafaza bizim azabımıza dahi sebep olur. Bakınız Zeyfoğlu Radiyallahu anh'ın kıssat adısında ne dedi burada? Bağırsakları yayılmış. Böyle 200 metrekare yuvarlak bir yer düşünün. Bağırsakları yayılmış. Hayvan sürüsü onun üzerinde dolaşıyor. Cennet ehli ona diyorlar ki: "Nedir bu halin? Senin iyiliğinle, anlatmanla biz cenneti kazandık. Seni bu azaba, bu cehenneme atan şey neydi? Onlarda neden? Biz size iyiliği emredip kötülükten sakındırıyorduk ama biz bunu yapmıyorduk." Evet, sahih Buhari 7. cilt 3065 numaralı hadis kardeşlerim bu hadis-i şerif. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilen bir takım insanlar gösterildi. İsra gecesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Cebrail alıp yüceltirken ateşten makaslarla dudakları kesilen insanlar gösterildi. Ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği anlatıp kendileri iyilik yapmayan, insanları kötülükten sakındırıp kendiler kötülükten sakınmayan, kitabı okuyup durdukları halde kendilerini unutanlardır diyor Sübhanallah. Sübhanallah kitabı okuyup durdukları halde belki haftada 5 gün biz Kur'an'ı okuyoruz değerli kardeşlerim. Acaba o ayetleri okurken kime düşünüyoruz bu ayetler? Bu ayet hangi kardeşimize cevap veriyor? Bu ayet hangi gruba cevap veriyor? Yoksa bu ayet Rabbinin sözü sana mı hitap ediyor? Onun için değerli kardeşlerim ateşten makaslarla dilleri, dudakları doğranıyor. Ey Cebrail kimdir bunlar? Son kısmı onlar kitabı okuyup durdukları halde Allah'ın kelamını, Kur'an'ı okuyup durdukları halde insanlara anlatıp kendileri amel etmeyenlerdir o kitapla. Subhanallah. Onun için değerli kardeşlerim zamanımızı, enerjimizi, paramızı harcayıp anlattığımız sahralar dolusu kızıl tüylü deve umduk beklediğimiz bu görev bakın ateşten makaslarla doğranmaya bile sebep olabiliyor. Onun için amellerimizi, hayırlarımızı sakın şeytana kaptırmayalım. Onun ifsatına bırakmayalım değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Müminin hali şunun gibidir. Yapar, yapar, biriktirir, biriktirir. Bir kardeşine iyilik yapar, yapar. Sonra ona öfkelenir. Ben sana şunları şunları yapmadım mı der. Bütün kazancını şeytana kaptırır değerli kardeşlerim. Şeytan onun yaptığı bütün hayırları katmıştır. Onun için Allah muhafaza başa katmadan sadece onun rızasına uygun önce amel ederek kitabı okuyup amel ederek sonra da diğer kardeşlerimize anlatmamız gerekiyor. Evet de bulunması gereken dördüncü vasıf yumuşak ve hikmetli olmalıdır. Yumuşak ve hikmetli olmalıdır değerli kardeşlerim. Rabbim Rasul'unu şöyle uyur, uyarıyor. Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et. Onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Bakın sen güzelce, hikmetle, yumuşatça Rabbinin yoluna davet et. Onlarla güzel mücadele et. Samimi, yumuşak, ihlaslı, haşa, hidayet bekçisi gibi değil değerli kardeşim Hidayeti kim verir? Allah. Anlayışı kim verir? Allah. Zoru kim kolaylaştırır? Allah. Uzağı kim yakınlaştırır? Allah. Dinde insanı kim derin anlayış sahibi yapar? Allah. Senin görevin ne? Güzellikle, yumuşakça, hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Yumuşaklık... Güzellik, hikmetli bu kadar. Hidayet veren Allah, zoru kolaylaştıran Allah, uzağı yakınlaştıran Allah, dinde derin anlayış sahibi yapan Allah, onun için alemlerin Rabbine ait olan sıfatları sakın üstlenmeyelim. Ya anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Sen mi anlayış vereceksin? Allah anlayış veren. Anlatıyorum anlatıyorum kitap sünneti yaşamıyor. Sen mi yaşayış vereceksin? Allah verecek. Senin üzere düşen Hikmetle, sabırla, güzel ahlakla tarif. Bu kadar değerli kardeşler. Onun için kul, kula ait olan işi yapsın. Alemlerin Rabbına ait olan, onun sıfatlarından olan şeylere sakın müdahale etmeyelim. Hidayeti o verir. Anlayışı o verir. Zoru o kolaylaştırır. Uzağa o yakınlaştırır. Onun için o anlattığımız insanın belki zamanı gelmemiş. Rabbimiz ne diyor? Sizde bir zamanlar cehennem Çukuru etrafında dönüp dururken Allah size anlayış verdi. Kim vermiş? Allah. Onun için değerli kardeşlerim davetçide, hikmetli davetçide bulunması gereken vasıflardan biri de neymiş? Sen hikmetle, güzel öğütle, ahlakla Rabbinin yoluna davet et. Ha, bizim vasıflarımız buymuş. Bundan ötesine karışmayacağız. Yumuşak, öfkelenmeden, güzellikle, hikmetli bir şekilde anlatacağız. Bundan ötesi Rabbinle davet edilenin arasında. Layıksa Allah'ına zoru kolaylaştıracak, uzağı yakınlaştıracaklar. Bakın değerli kardeşlerim, Rabbimiz kulunu ne kadar seviyor. Rabbimize bakın. Şu hadisi hep okuruz. Alimlerin bakışıyla hadise bak. Subhanallah. Allah'u Azza ve celle kainatı yarattığı günden kıyamet gününe kadar... Kullarını sevdiğinden dolayı arştan, yedi kat semanın üzerinden arştan en yakın arz semasına gecenin üçte ikisi geçince nuzur eder. Yüce Rab, bütün kainatı sağ kabzesinde toplayan Yüce Rab, kulu için, bir damla sudan yarattığı kulu için her gece... Senin kapın kapalı olduğu halde, kapını açmadığın halde, davetine icabet etmediğin halde her gece sana iniyor. Her gece sana iniyor. Subhanallah. Hiç böyle düşündük mü hadisi? Her gece Rabbim kulları için en yakın arz semasına nuzul ediyor. Senin kapın kapalı çalıyor, kalkmıyorsun, açmıyorsun, tekrar nuzul edip gidiyor. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha geliyor. Bir kardeşimizin Kapısına üç gün gidin. Onun faydasına olacak bir şeyler götürün. Çalın kapıyı açmasın. İki gece sonra ne yaparsınız? Beddua ederek. Ulan sana da iyilik yaramıyor. Şunu getirdin de kapını açmadın. Ne halin varsa. Yüce Rabb'e bakın her gece kapımızı çalıyor. Her gece iniyor. Yok mu rahmet dileyen, rahmet eden? Yok mu hasta şifa isteyen? Şifa vereyim. Yok mu dua eden? Duasına icabet edeyim. İşte böyle seviyor değerli kardeşlerim. Onun için sen hikmetle anlat, hidayet onun elinde. Eğer o anlattığın kul Allah'ın sevdiği bir kulsa, her gece onun için inen Rab. Azıcık kapısını aralarsa, ne diyor? Rabbine şu kadar yaklaşana, Allah bir zira yaklaşır. Rabbine yürüyerek gelene, Rabbi ona koşarak gelir. Böyle Rab. Onun için sakın onun işine, onun sıfatlarına ait olan hidayet sıfatı, zoru kolaylaştırma, uzağı yakınlaştırma özelliklerini biz uğraşmayalım değerli kardeşlerim. Bakın bu Ali İmran 159'du. Allah'ın rahmeti sebebiyle ki, yine değerli kardeşlerimiz çok kaçırdığımız bir sıfat bakın. Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Değerli kardeşlerim, yumuşak davranmak bizim meziyetimizden mi? Allah'ın bize rahmeti. Onlara hikmetli yumuşak davrandık diye de şımarmayacağız, kibirlenmeyeceğiz, böbürlenmeyeceğiz. Bizim yumuşak davranabilmemiz Allah'ın bize olan rahmeti. Ey Resulüm Allah'ın sana rahmetiyle, merhametiyle sen onlara yumuşak davrandın diyorsun. Han Allah. Demek ki yumuşaklık bile, senin yumuşak davranman bile, fedakarlık etmen bile Allah'ın sana bir rahmetidir. Veya Allah fasılın eliyle dinini tamamlıyor. Yumuşak davrandı ama az önceki saydığımız vasıflar yok. Yumuşak davrandın ama onurun için, desinler için, onun için anlatırken, davet ederken Allah'ın Resulü aleyhisselam Allah fasılın eliyle dinini korur diyor. Şöyle bir kenara çekil. Allah korusun. Acaba ben fasık mıyım? Allah'ın diline hizmet ediyorum ama belki de fasıl eliyle koruyor Allah. Bunu da anlayabilmek için değerli kardeşlerim naslarla, delillerle, hikmetle kendimize bakmamız lazım. Belki Allah korusun. Rabbim muhafaza etsin. Biz fasık oluruz. Anlattığımız insanlar faydalanır. bize anlattıklarımız fayda vermez. Bundan da şiddetli kaçınmak lazım. Değerli kardeşlerim, bunu anlatırken bazı kardeşlerimiz şöyle bir cevap veriyorlar. Ya anlattığımız insan çok sert, kaba, katı, anlayışsız, kalbi açılmayan bir insan. İnsanı ister istemez öfkelendiriyor diyor. Bunun için de Rabbim kitabında şöyle cevap veriyor. Bu birinci okuduğum güzel, hikmetle, ahlakla davet et. Na'ın 125 ayetti. İkinci Allah'ın rahmetiyle sen onlara sabrettin ayeti. Ali İmran 159. ayetti. Diğer ayette de kaba, sert, kalbi kapalı, kulakları işitmeyen insanlara karşı bile Rabbimiz bakın ne diyor. Ey Musa ve Harun firavuna gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Sühanallah. Böyle şiddetli bir kafire bile yumuşak söz söyleyin. Senin vasfın, senin mümin olma özelliği yumuşak söz söyleme. Bundan öteki firavunun sorunu, onun sorunu. İsterse iman eder, isterse isyan eder. Sen de buna sakın karışma. <gülüyor> Rasulullah şöyle buyurmuştur, değerli kardeşlerim, ben mahrum olan... Bütün hayırlardan mahrum olur. Yumuşaklıktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Müslim 8.ci 2592 numaralı hadis. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yumuşaklık hangi şeyde varsa o güzeldir. Yumuşaklık kimde varsa güzellik kimde varsa hikmetle davet kimde varsa... Onda bütün güzellikler, iyilikler toplanmıştır. Allahuazza ve celle okulunu sever. Gök ehline nida eder. Ben şu kulumu seviyorum, siz de sevin. O kul hiçbir şey çaba sarf etmeden ya beni sevsinler. Gök ehli ve yer ehli Allah yer ehlini Allah'ın diyor. Değerli kardeşlerim, onun için kardeşlerimizin, Müslümanların, zevcelerimizin, evlatlarımızın Komşularımızın, atamızın, dedemizin, soyumuzun, sopumuzun bizi sevmesini istiyorsanız, onun için çok fazla enerji harcamaya gerek yok, yumuşak olmak gerekiyor, hikmetle konuşmak gerekiyor. Sorulmadık şeylere cevap vermemekle gerekiyor. Bunu yaptın mı gök ehli melekler yer ehli insanlar seni ne yapar? Severler. Sahih Buhari 13. cilt 6014 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah şöyle buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ümmetine çok merhamet ederdi. Çok merhametliydi. O sözü en güzel konuşandı. O bir şey söylediğinde anlaşılsın diye üç kere söylerdi. Hikmetli konuşurdu. Onun bir kez söylediğini ezberlemek isteyen ezberlerdi. Şimdi hadisin tam metni. Enes radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri o kadar güzel ve açıktı ki keş söylediğinde ezberlemek isteyen ezberlerdi. Bakın herkes ezberledi. Evet, Sahih Buhari 1. cilt 252 numaralı hadis. Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini dinleyen herkes anlayabileceği şekilde konuşurdu. Allah Resulü sözleri geveleyen, sağa sola çekiştiren birisi değildi. Onun için değerli kardeşlerim sözleri de gevelemeden, sağa sola çekmeden yumuşak, hikmetli bir şekilde davet etmek gerekiyor. Davetçinin gayesi halkı değil hakkı memnun etmeli. Yumuşaklığı, tevazu sahibi olması, yumuşak davranması, adaletli davranması taviz vereceksin anlamına gelmez. Ebu Said el-Kudr'ın şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irade etti buyurdu. Sakın sakın bir insanın hakkında söylemesi gerektiği bir yerde hakkı söylemekten insanların korkusu seni mahrum bırakmasın. Ey insanlar hakkı ayakta tutun ki Allah da size merhamet etsin. Ey çocuk sen Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. İnsanların korkusu sakın hakkı söylemenize mani olmasın. İbn-i Mace 10, 4007 Ebu Said el hudr Allah'tan gelen bir hadiste şöyledir. Dikkat edin, insanların korkusu sizden birinin söylemesi gereken hak bir sözü engel olmasın. Hakkı söylemeniz, hakkı söylemeniz ne rızkınızı daraltır ne de ecelinizi yakınlaştırır. Subhanallah. Ya işte bunu söylersem fabrikadan atar. Bakın, hakkı söylemeniz ne rızkınızı daraltır ne de ecelinizi yakınlaştırır. Yani ölümünüzü yakınlaştırır. Evet, İbni Macera, Ahmet bin Hanbel Hüsned'i 3 Taksim 19, 19'da değerli kardeşlerim. Demek ki hak söz, vahiy olan söz, hikmetli söz yeri geldiğinde sabırla, güzel ahlakla, hikmetle Anlatılmalı. Bu anlatmadan ne yapılmamalı? Çekilmemeli. Hakkı söyle. insanların içerisinde hakkı söylenen ne rızkını daraltır ne de ecelini yakınlaştırır. Ebu Said El-Hudur radıyallahu ise şöyle buyurmuştu: Cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir. Cihadın en faziletlisi, zalim bir sultanın, zalim yöneticinin karşısında yine neyle? Sabırla, güzel ahlakla, hikmetli hakkı söylemektir. Evet, İbn-i 10 10. cilt, 4.011 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Ayşe Radı Allah'ın söz şöyle demiştir. Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını arz ederse, Allah ona insanların zahmetinden ve zulmünden korur. Her kim de insanların zulmünden ve ona dokunduracakları ezadan korkarak Allah'ı gücendirirse Allah o kulu o insanların haliyle bırakır. O insanlar da ona gazaplanır. Subhanallah. Sen Allah'ı razı etmek için uğraşırsan insanlar gazaplanırsa Allah seni koruma altına alıyor. Himaye ediyor. Ama Allah'ı gazaplandırma pahasına insanları memnun edersen de Allah seni o insanların haline bırakıyor. Alın diyor bakalım. Ve onlar da ne yapıyor? O insana gazaplanıyorlar. Değerli kardeşim ayeti kerimede diyor ki o gün diyor gök ehli savaşa kadıldı. Bedir savaşından bahsediliyor. Tefsirinde şöyle anlatılıyor. Diyor ki İblis aleyhillane bakın Allah'ı memnun etmenin Yardımına bakın. İblis aleyhisselam Mekke sokaklarını gezip dolaştı diyor. Çok güçlü ve kuvvetli bir adam kılığında kılıcını diyor 4-5 kişi taşıyabilecek bir kılıçla ee, kolları diyor diğer insanların boynu gibiydi diyor. Gelin dedi biz ben Muhammed'i ve ordusunu nasıl helak edeceğim görün dedi diyor. Siz hiç savaşmayın arkadan bekleyin. diyor. topladı müşrikleri Bedir'e getirdi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın yanında sağında solunda melekleri gördü. Cebrail'le Mikail'i gördü ve iblis dedi ki ben Allah'tan korkarım. Benim gördüğümü siz de görseniz siz de Allah'tan korkarsınız. Bu ordu öyle şöyle güçlendirilmiş ki bunu ne ben ne de siz yenersiniz. İblis diyor dönek arkası üzerine dönüp kaçtı. Yan böyle bıraktı diyor bakın Allah nasıl korumasını çekiyor. Ama burada da Allah'ın hakkını gözeten, Allah'ın dinini ayakta tutan toplulukları meleklerle, rüzgarla ve tozla destekliyorum beniz. Çafilelere bir dolu bir kum fırtınası gözleri görmü. Onun için Allah'ın yardımını cel verecek şey, Ayşe Rabbiyallah her kim insanların gücenmesi mukabiler. Allahı razı ederse Allah onu kurur, himaye eder. Her kimde insanların memnun etmek için Allah'ı gücendirirse, onun hakkını gözetmese Allah ona gazap eder ve insanların haline bırakır. Tirmizi 4 252 numaralı hadis, İbn Hibban 1 276 numaralı hadis değerli kardeşlerim bu. Evet değerli kardeşlerim. Öyle bir fitneden sakının ki aranızda yalnız zalimler erişmez, iyileri de arasına alır. Geçen gün bir kardeşimiz sordu. Değerli kardeşlerim, kaydedir. Bir ailede günah hayırdan fazlaysa o gün, bir nefiste şer iyilikten fazlaysa, o gün helaktasın. Bundan dolayı, muhakkak iyiliğin kötülüğün önüne geçmesi lazım. Kötülük iyiliğin önüne geçmişse, Gece namazı kılarak, Müslümanlara tevessüm ederek bu kötülüklerden kurtulmanın, iyiliği çoğaltmanın bir yöntemidir. Demek ki kötülük işlemişsek, günah işlemişsek ne yapmalıymışız? Dol dol tövbe. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir diyor Allah'a Resul. Her bir hadisi şerifte Günah işlediğinde tövbe edenin misali Allah'a şöyle bir sevimli gelir diyor. Subhanallah. Yüce Rabb bakın nasıl seviniyor. Bir ateş çemberini düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir topluluğa uğradım. O topluluk yemek yapmak üzere bir ateş yakmıştı. Ateş çemberi oluşturmuştu. Kucağında bir çocuğu olan kadın gelip dedi ki Ey Allah Resulü ''Bu evladı ben bu ateşe atar mıyım?'' ''Hayır'' dedim. ''Peki Allah kullarını bu kadar sevdiği halde ateşe atar mı?'' Allah'a Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''Ey kadın, Allah ancak günah işleyip tövbe etmeyen, günahlarında ısrar edenleri ateşe atar.'' ''Tövbe edenin misali Allah'a, devesini çölde kaybeden, düşünün bir adam.'' Çölün ortasında devesini kaybetmiş. Devenin sırtında yiyeceği, gölgeliği, içeceği her şeyi devenin üzerinde. Yoruldu, aradı, aradı, bitkin düşüp yoruldu, deveyi bulamadı. Sonra baygınlık geçirip düştü. Gözlerini açtı ki diyor, devesi başında, eşyasından hiçbir şey eksilmemiş. O adamın sevinmesinden daha çok Allah tövbe eden kulunun tövbesine sevinir diyor, Süfhanallah. Kainatı yoktan var eden yüce Rab, bize hiçbir ihtiyacı olmaksızın halde tövbe edene karşı sevinmesine bakın Rabbimiz. O adamın o devesini bulmasından, sevinmesinden daha çok Allah mümin kulunun tövbesine sevinir değerli kardeşler. Onun için günahlarınızın arkasından hemen tövbe edin. Nasip tövbesin. Allah'ım sen benim Rabbimsin, beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince senin ahdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni bağışla senden başka hiçbir kimse günahları mahfiret edemez. O gün ne yaptın bu tövbeyle? İyiliklerini çoğalttın. Allah'ı sevindirdin, memnun ettin. Allah seni affetti, mahfiret etti değerli kardeşler. Onun için Cumartesi Ashabı Kıssası bahsedilir hadislerle. Üç kısım insan topluluk var değerli kardeşlerim. Cumartesi ashabı. Hadis kitaplarında aynen böyle başlık gelir. Bunlar üç topluluk. Bir, günah üzerinde olan günahlarında ısrar eden iki, necaht ehli bir topluluk. Günahlardan korunan işlediğinde tövbe eden sadaka veren topluluk. Üç, yine necaht ehli hayır üzere bulunan insanlar ama günah işleyenlerin günahlarına göz yumanlar. Günah işliyor bir kere uyarıyor, aman ya aramız bozulmasın diye bir daha uyarmıyor. Ve o necat ehli topluluk, sürekli anlatan topluluk bir zaman gelip o günahkarları aşırı ısrar edince muhakkak Allah'ın azabı inecek buraya dedi. Ve o beldeyi terk etti diyor. Öbürü amel edip de uyarmayanlarla o günahkarları azap kuşattı. Onun için değerli kardeşlerim, bir şahısta, bir ailede, bir toplulukta hayır şerri geçiyorsa topluluk hayır üzere, şer hayırı geçiyorsa o topluluk şerzede üzeridir. Onun için her insan kendini günlük olarak kontrol etsin. Bugün şerrin, günahın, nefsine uyduğun, şeytanın Allah korusun, Vesvesesi, vesesi sultası heves arzun bugün ağır basmışsa hemen tövbeyle, kıça namazıyla, sadakayla bir mümine teveccümle ne yaparsın onları azaltırsın. Bunlar ona kefaret olur değerli kardeşlerim. Abdullah ibn Ömer radıyallahu ansa şöyle dedi, dedi. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ey Allah Resulü, Allahu Teala bir topluluğa azap indirince iyi kimseleri de onlarla beraber helak eder mi? Bir topluluğa azap indirince iyi kimseleri de onlarla beraber helak eder mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet ey kardeşim. Allahu Teala bir topluluğa azabı indirdiğinde iyileri de helak eder. Fakat mahşer günü niyetleri üzere olurlar. Onun için değerli kardeşlerim toplu halde helakın bilmemesi için açıktan günahlara ısrar etmemek lazım bir toplulukta bir günah reklam olmaması lazım. Günah küçük dahi olsa değerli kardeşlerim. Naslara o kadar itina gösterilmiş ki. Sahabenin birisi diyor ki ben bir hadisi şerif ezberledim. Allah aleyhi ve Vesselam'a gittim bu hadisi benden dinlemesini istedim. Allah Resulü bana oku bakayım dedi. Bakın ne kadar dikkat ediliyor. Oku bakayım dedi. Ben diye okudum. Hadisin duanın sonunda Nebiullah dedi. Allah Resulü hayır. Rabbim bana böyle indirmedi. Resulullah dedi. Subhanallah. Nebiullah Resulullah. Allah'ın Resulü hem nebidir hem Resul'dur. Onun için bakınız dindeki hukukun asılların korunmasına bu kadar riayet edilmiş. Bu kadar dikkat edilmiştir. Bunun için Ebu Zer Radice şey, İbni Abbas Radiyahullah'ını eşeğin terkisini alıyor Allah'ın Resulü. Ey çocuk sana bir iki kelime öğreteyim çocuğa bakın. Evet ey Allah Resulü öğret. Sen Allah'ın hukukunu koru ki Allah senin karşında olsun diyor. Allah da seni korusun. Değerli kardeşlerim Allah'ın hukukunu korumak için dikkat etmeli, Topluca açıktan günahlardan sakınmalı. Günah cürümü küçük day olsa korunmalı. Nasihat etmeli, En azından memnuniyetsizliğini hissettirmeliyiz. Değerli kardeşim bakıyorsun ki Kardeşlerimiz hepimizde var Allah hepimizi affetsin Şunda var bunda yok değil Televizyondaki bir diziyi tartışıyoruz Ya kardeşlerim Allah hepimizi affetsin Ya bunun içinde Gazino bunun içinde fuş bunun içinde Kötülük bunun içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bütün inanan kullarını affetti Fakat Akşam günah işleyip Allah onun günahını örtmüşken Sabah açığa vuranlar üstesine diyor. Değerli kardeşlerim bir de gördüğümüz kardeşlerimizi şahitlendirerek onları şahit tutuyoruz. <gülüyor> Mahşer günü diyor Allah kulunu huzuruna alır. Kulum sen bak şu şu şu şu günahları işlemiştin ama saklamıştın. Şimdi ben de saklıyorum. Diğer kulu alır. Kulum sen şu şu günahları işlemiştin. Ben sakladım senin Rabbin olarak. Sana merhamet ederek sakladım. Ama kalktım kullarımı şahitlendirdim. Onun için değerli kardeşlerim toplu halde açıktan günah küçük dayı olsa korunun sakının işleyen kardeşlerinize de anlatamıyorsanız memnuniyetsizliğini gösterin. Yani içinizden en azından boz edip alakayı kesmeyin ki daha sonra anlatamazsınız. Evet değerli kardeşlerim davetçi hareketli ve aktif olmalı. Bu çok uzun. Bununla bu bölümü de nakledeyim de neticelendireyim. Davetçi hareketli ve aktif olmalı. Uyuklamak, yavaşlamak, duraklamak onun işi değildir. Her dönemde, her zamanda, her yerde, her ortamda uyanık davranıp Allah'ın dinini anlatacak bir zemin oluşturur. Biri maçtan anlatıyor o Allah'ın dinine. Adam kardeşimizin birisi anlatıyor. Ekip arabası almış götürüyor onu garajlara bırakacak. bir Biraz aralarında tatlı bir tevessüm geçiyor. Hadi bakın beni alın diyor madem götürün garajlara. Gecenin üçünde araba bulamıyor. Binerken diyor hemen bineye binme duasını okuyor. Polis diyor hayırdır bu ne? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bineye binerken şu duayı okuyor. Bakın illa ben sana anlatacağım değil. Ondan sonra giderken diyor bir acı fren yaptı. Korkan duanı korkanın duasını okuyor. Diyor garajlara kadar 13 tane ayet hadis okudu. Hepsi bir dikkat dinledi diyor. Garajlara gelince kenara çekti. Hacı Allah için bu akşam ne yapalım bize nasihat et dedi. Bakın mümin uyanık olun. Aktif olun. Her halinde. Ulan sağ olsunlar bunu beni aldılar. Pısırık durmaz. Utanç verici bir şey yapmıyor ki. Güzel ahlakla hikmetle, sabırla iyimserlikle hüsnü var güzel güzel anlatın. Hangi ayeti yaşadı bu kardeş? Onlar size uğrarsa himaye edin, koruyun. Olur ki hak bir söz eşittirler, Hak sözü işittirmeye gayret edir. Ama neyle? Güzellikle, yumuşaklıkla, hikmetle ve güzel ahlakla. Sabırla. Adam tepki gösteririz, gösterebilir. Sabır var arkasında. Tepkiyi alarak konuşuyorsun. Hemen sabır kaydesini düşünerek. Onun için davetçi ne yapmalı? Her zaman hareketli ve aktif olmalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı buyuruyor ki Vallahi Allah birini senin elinle hidayete erdirmesi Bakın mükafata Kızıl tüylü deveden sahralar dolusu yani arzın dolusu Kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır Birimizin elinden Allah birine hidayet verecek Hidayeti veren o Bu da bize sahralar dolusu kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır Evet, Sahi Buhari 6, 2807. Diğer bir hadiste, senin vasıtanla Allah bir kişiye hidayet verirse, senin için üzerine güneşin doğup ve battığı o gün, güneşin üzerine doğduğu hiçbir şey onun kadar hayırlı değil. Sühanallah ya. Güneşin üzerine doğduğu o gün, o arz, o çaynat, hiçbir şey bundan daha hayırlı değil. Senin için daha de hayırlısı değildir. Onun için bu hayırlı elde etmek için, bu kadar kazancı elde etmek için de Müslüman ona buna küstüm, darıldım, kırıldım, bana böyle baktı, böyle dedi. Asla bunları aldırmadan ne yapmaz? Durmaz. Her zaman Allah'ın dinine, hikmetle, basiretle, güzel ahlakla, güzel amelle, nafile ibadetleriyle ne yapar? Davet eder. Evet bunun daha dört bölümü daha var ama uzadı. Ee, bu bölümle bitirelim inşallah. Nisa suresindeki şu ayette hareketli olmayla alakalı kim güzel bir işe aracı olursa onda o işten bir pay olur. Bakın bir işe aracı olursanız illa davet etmeniz anlatmanız, anlatamıyorsanız eyvah ben bu ecirden güneşin o gün doğduğu her şeyden dahil olan hidayetten mahrum mu olacağım diyorsanız Nisa suresi 85. ayette de Rabbimiz kim bir işe aracı olursa o aracı olduğu o işe yapanın misli ecir alır değerli kardeşler. Onun için bir kardeşim burada bir şey mi anlatıyor? Haset etmeden, nifat olmadan o kardeşim sadece Allah rızası için yapmasına dua ederek senin de vesile olman, katkıda bulunmak, kalben bunu temenni etmen bile aynı ecri gerektiriyor. Bunun içinde değerli kardeşlerim buna da dikkat edelim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayra vesile olan hayra işlemiş gibidir. Hayra vesile olan, hayrı işlemiş gibidir. Tirmizi 4. cilt 2808 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Bir diğer hadisi şerifte de Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim hidayete davet edersen ona kendisinde tabi olan sevabı gibi sevap verilir. Onun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Hidayete davet edersen, adam hidayete ulaşırsa, Allah ona hidayet verirse... Onun hidayetinin ecir kadar davet eden ecir alır. Öbüründen de hiçbir şey ne yapmaz, eksilmez. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbimiz okuduğumuz ayetlerle, hadislerle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Cennete giden yolu kolaylaştırsın ve bizi cennet ehlinde etsin Değerli kardeşlerim, inşallah başlıkları okuyalım. Davet ettiği konuyu iyi bilmeli. Davetçi Salih halis niyetle olmalı, Allah için niyeti olmalı. Bir, iki davet ettiği konuyu ne yapmalı değerli kardeşlerim? İyi bilmeli. Çünkü göz boyamayla delili ayırmalı. İndirilenle mahlukun sözünü ayırt etmeli. İndirileni anlama anlatmalı. İndirilene tabi olmalı. Evet. Dördüncüsü ilmi ile amil olmalı. İlmiyle amel etmeli. Allah Resulü ilmiyle amel etmeyeni kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Hatırlayın o oran üzerinde bağırsakları dağılmış. Azap görüyor. cennet eliz. Senin anlattıklarınla hidayete erdik. Senin bu durumun ne? Ben size anlatıp amel etmiyordum der. Evet. Beşincisi davetçi olmalı? Yumuşak olmalı değerli kardeşlerim. Ve hikmetle davet etmeli. Evet. Altıncısı neydi değerli kardeşlerim? Davetçi gayesi halkı değil, haliku yani yaratılanları değil, yaratıcıyı razı etmeli. Onun rızasını gözeterek davet etmeli. Yedincisi de davetçi hareketli ve aktif olmalı. Her ortamı lehine çevirmeyi bilmeli. İlla ben sana gel iki kelime anlatacağım değil. Bazen güzel davranmanız, yumuşak davranmanız bile bakın, Yumuşakla elde ettiği hiçbir şeyi diğer şelale elde edemez. Bazen çok yumuşak davranmaz, yumuşak durmanız, tevessüm etmeniz bile bir davettir. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz kavli davet, fiili davet, fiilen bir şey yapamıyorsunuz. Tevessüm etmeniz bile Muhammedül Emin olan sıfattandır ve bu da güzel bir davet ortamıdır. Bir sonraki zemine güzel bir basamaktır. Onun için bu yedi başlığa e, ve devamında sıkıntı ve kedere dayanmalı. Sıkıntı ve kederin şartları bir diğer bölümde de son bölümde e, çok daha e, can alıcı bir bölüm. Sabırlı olmalı değerli kardeşlerim. Bunlar çok uzayacağı için burada neticelendirelim. Bu ve farklı konularda sorularınız varsa sor, sorabilirsiniz değerli kardeşlerim. Allah okuduğumuz ayet ve hadisin bize amel etmemiz bizlere nasip etsin. Allah razı olsun. Amin.